Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir günaydın. Evet. günaydın Evet, bu son derece karmaşık bir gündemi sürdürmeye devam ediyor ama...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 Cumhurbaşkanı onayından da geçti. Onu da hemen söyleyeyim. Yani çok büyük tabii. bir hızla da 5 saat içinde falan galiba Cumhurbaşkanı da onayladı. Ve böylece artık Başbakan'ın iznine bağlanmış olduğu MIT oldu müsteşarı gibi o seviyedeki insanların soruşturmasının Başbakanlık iznine bağlanması gerçekleşti. Değil mi? Evet. Yani Başbakan bu operasyonu yapmadan konuşması e, zordu so, e, o nedenle bu operasyonu yaptıktan sonra konuşmak durumuyla karşı karşıyaydı. Sağlık meseleleri de kamuoyunun önüne çıkma açısından böyle bir olanak da e, sağladı bu sürenin halledilmesine imkan tanıdı. E, tabii yani vurgu şu e, bu ha, kesimlere kişilere niyet ne derseniz diyeyim, bir haddini iseniz Ee, daha başka şeylerde gündem'e gelebilir ee, içeriğinde bir konuşma bence bu bir had bildirme konuşması bir hizaya geçin konuşması ee, bu anlamda bu round e, başbakanın bir siyasi iktidarın ee, ben e, açıkçası başından beri bu nun e, olması bu çatışmanın su yüzüne çıkmasını olumlu buldum bulduğumu söylemiştim çünkü.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 Bu parti Türkiye'nin geçmişte siyasi İslam kökünden gelen grupların e, değişime uğraması sürücündeki e, oluşan bir parti. Ve bu partinin köklerini, Türkiye'deki siyasi İslam ilişkilerini, bunların meselelerine, Türkiye sorunlarına bakışını, daha sonraki geçirdikleri evleri diyerek cemaat, tarikat gibi e, uzun süredir Türk sosyal bilimcilerinin, medyasının e, görmezden geldiği galerileri görerek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 E, şiddetli noktalara ulaştığı Anlar oldu Bunlardan bir tanesi e, Mavi Marmara Peribotu olayıydı Ki burada e, Bunun e, Vardığı çatışma noktası İsrail üzerinden değerlendirme Şeyiydi e, Fetullah Gülen hareketi Cemaati, cemiyeti ne derseniz Sivil toplum örgütü Bu konuda iktidarla ters düştü Ve gerçekten ciddi bir Eee e,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 iyi incelemek lazım. Yine Gülen Hareketi'ne ilişkin e, yazılan bir yığın çalışma var. Yani e, bizim e, gazeteci olarak, sosyal bilgilerle uğraşan insan olarak e, kütüphanelerimizin rafları son yıllarda e, Gülen hareketiyle ilişkin yazılan çalışmalar. Bir de derin devlet çalışmaları, e, darbeler üzerine çalışmalar gibi çok e, yoğun e, çalışmaların olduğu bir şey. Bunların içerisinde baktığınızda da Ee, AK Parti iktidarı içerisinde etkin bir cemaatle de değil e, ce bu cemiyeti bu sivil topluluğun adını ne şekilde değerlendirirse değerlendirme dünyevi bir hareket olduğunu medyadan eğitim alanına üniversite kadar entelektüel dünya içerisinde yerleştiğini ticaretin içinde var olduğunu e, ve hayatın içinde e, sen sempatik sempatizanlarının e, dindar ya da dindar olmayan sempatizanların milyonlarca bir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 Bundan kendinizi alıklayamazsınız. Bir bürokratik yapılanma son gibi içerisinde Ankara'da teşekkür etti. Bu yapılanmanın çeşitliliklerine bakmak durumundasınız. Renklerine bakmak durumundasınız. Kendi röportajındaki bakmak durumundasınız. Dolayısıyla Türkiye ve aktif oluşturan unsurlar içerisindeki farklılıkları, çeşitlilikleri üzerinden de analiz yapmak Bu bağlamda e, cemaatle, hareketle, Fethullah Gülen hareketiyle AK Parti arasında tenakul noktaları geçmişte de vardı. Bunlardan biri İsrail'e akıştı. Filistin meselesine yaklaşımdı. E, ve e, Mavi Marmara e, feribotundaki, ben geçen hafta bunu Avrasya feribotu demişim. Tabi e, siyasi tarihimiz bu kadar sorunlu feribotlar var ki e, bu Mavi Marmara olayı gün yüzüne çıktı. Diğer bir husus e, başından beri, yani e, sonuçta Gülen cemaatinin Ee, geçmişine baktığımızda e, Nur e, tarikatına cemaatine dayandığını görürsünüz. Oradan evre geldiğini görürsünüz. Oradan değişim geldiğini görürsünüz. Kökler itibariyle dayandığı e, kaynağın e, nur, burası olduğunu Nur tarikatı mı? Görürsünüz. Evet. Tayıda e, Nurse hareketine evet. de, oradan da gelen cemaatiyle gelen. Hatta yani bunu daha uzun şeyler yapmak mümkün. E, ama Hareketin Türk meselesine bakışına da dikkat etmek lazım. Petullah Gülen'in ya da CHP'in açıklamalarına analiz ettiğimizde yaklaştığımız daha çok bu hareketin Türk Müslümanlığı üzerinden girdiğini görürsünüz. Hatta Sünni Türk Müslümanlığı üzerinden girdiğini görürsünüz. Yani hatta bu konuya ilişkin baktığınızda. E, e, okulun e, cemaat okullarının e, öncelikle Türk Cumhuriyetler diye adımlan e, yerlerde yerleşmeye başladığını ve e, açıkçası bu e, bağlamda kendilerini tanımlarken de e, bir İslam'ı üzerinden e, e, tanım yaptıklarını da e, içine daldığımız kaynaklar içerisinde bunu görmek mümkündür. Dolayısıyla hareketin küresesinde bakış açısı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 Nursi alandan gelen muhafazakarlar e, arasında Kürt meselesinde farklılık olduğunu da gözlemleyebilirsiniz. Kürt sorununu değerlendirme varlık olarak yani Erdoğan Kürt sorunu vardır dediğinde aynı şeyi Petullah Gülen'in e, söylemediğini biliyoruz. Hatta Fethullah Gülen pek çok e, yaklaşımında e, ne Türk ne bir Kürt kavgası yoktur. Bu bir Güneydoğu Alemi de yoktur ayrım yapmanın, böyle bir etnik ayrım yapmanın da alemi yok yoktur. Ee, Güneydoğu meselesinin e, çözülmesi gerektiğini söylüyor. Güneydoğu'nun bir ekonomik cazibe merkezi haline getirilmesini söylüyor. Ee, siz burayı ekonomik olarak bir refaha ulaştırırsanız burada meseleler çözülür diyor. Yani burada da nüansı, farklılıkları etmek lazım. O zaman e, gelirsiniz Bu çatışmanın e, bir alanını daha iyi tanım nasıl 2008'de mi başbakan 7'de mi bir Kürt sorunu vardır dedi daha sonra Habur işte açılım dendi Habur dendi e, gör Osta görüşmeleri dendi ve bu deker e, tabanda Parti'nin kendi tabanında e, farklı bakış olduğunu da gösterdi bu bu bakış açısı cemaat açısından gitti. <gülüyor> Cemaatli Parti ve bürokrasi içerisinde var olan unsurlar var. Yani bu eğitimlerden geçmiş e, gençler savcı oldular, vali oldular, avukat oldular, devlet kurulundalar, bilmem ne kurulunda yer aldılar, bilmem ne kamu bankasında bulundular, yer aldılar. Yani, e, bu şekilde düşünen, farklı düşünen insan cemaat Türk meselesinde bana göre e, herkes şöyle bulunuyor. Ya ben bu konuları akşam keserim ama ben bunları bilmem. Ede bunu söylerlerde bir kamuoyu uyartırma şirketi yöneticisi söylüyor. Yani en söylemeyecek adam sürekli anket yapıyor. Ben bu tarikatları cemaatleri bilmem. 10 yıldır ülkede bir bir iktidar var. Bunların bileşkileri üzerinde bir gazeteci, bir sosyal bilimci analiz yapmıyorsa, analiz yapmadan da akşam kesiyorsa vay haline. Dolayısıyla bu konu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 Ee, İsrail meselesi e, bunların en önemli başında bir bu çatışmanın gün yüzüne çıktı olandır. Kürt meselesi de gün yüzüne çıktı olandır. Tabi bu tabanda e, şeyler arasındaki e, geçirgenlik çok şey ve hemen hisseden bir olgu değil. Ama bu e, deve dişi gibi sorunlara geldiğimizde e, değerlendirme farklılıkları, yaklaşım farklılıkları nit e, müsteşarını olsa görüşmesi nedeniyle.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 liberal demokrat yazarları etkilemiş. Yaptığı işlerde son derece saygın yapılan işlerde var. Bir yeni bir, bir çeşit İslami misyonerlik yüklemiş. Amerika'da mukim Dolayısıyla Amerika ve İsrail devletiyle olan ilişkilerinde Son derece e, sancısız geçirmesi gereken bir e, yapı e, buradan yapılıyor ve bu AK Parti'nin merkez ve başka organlarında kişilerde e, bu cemiyetle e, parti arasındaki ilişkilerde e, zaman zaman e, şiddetli şeyleri çıkmıştır. Hatta e, Gülen'in Türkiye'ye gel, gelmemesi. Mes e, olayları oradan bakması e, eleştirel bakılmıştır. Gelsin burada muhatap olsun. Ülkeye gelmesi için daha hangi şartlar eleştirileri bizzat AK Parti içinden gelmiştir. Bürokrasi içerisinde baktığınızda onun içerisinde özellikle vesayetle olan çatışmalar şimdi o kadar bitki bir askeri vesayet, yargı, üniversite çatışması e, yaşandı ki Türkiye'de son 10 yıl içerisinde. Dönüp AK Parti'nin içine kimse bakmadı. Evet. Bu Belli bir ölçüde e, mesafe için içinde alındıkça dedi doğru dürüst bir dış muhalefetinin parti içerisindeki bakış açılarının farklılıkları daha net bir şekilde ortaya çıktı. Yani bunları görmezden gelindi böyle masif bir mono, blok, bir hareket duruma yüzde elli oyalmış. İçinde Kürt meselesinde farklı bakış insanlar olaylar, el meselesinde var. Ve bunlar kendi içerisinde bir çatışma, paylaşma, Bunların şeyleri de git. Bunlar normal. Bunların gün yüzüne çıkması Türkiye'nin açısından önemli. Ayrıca AK Parti özellikle son seçimlerde referans sonra yani obezleşmiş, hantallaşmış bir hareket halinde yapması, vaat ettiklerini yerine getirmeyen bir hareket halinde belki bunu yaşananlar ki olabilir bir toparlanma, derlenme, vaatlerini yerine getirme fırsatı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 Ve bunun da onaydan çıkmasıyla Cumhurbaşkanlığı onayından çıkmasıyla beraber e, bir, e, farklı bir noktaya gün, epeydir gayet e, gerilimli bir şekilde izlenen gündemde farklı bir noktaya geldiğimizde söylenebilir herhalde. Yani Ahmet Altan dün pazar günkü taraflı gazetesinde günlerdir Türkiye'nin heyecanla izlediği kavgayı hükümet en azından şimdilik tartışılmaz bir şekilde bir biçimde kazandı diyordu.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 Evet. meselenin güvenlikçi şiddet yanlısı değil görüşmelerle çözülmesi gerektiğine artık Türkiye'de e, en milliyetçi kesimlerde bile taban bulmuş durumda. Hı hı. Dolayısıyla bu farklılığı yani siz başbakansınız, cumhurbaşkanı olmak istiyorsunuz. Ve siz Türkiye'nin cumhuriyetlerinin en sorunlu konusuna eğer kapmışsınız. Göğüsünüz adamlarını görevlendirmişsin hiç Terör örgütü dediğin örgütle görüş demişsin. Bunun e, karşılığını almak istiyorsun. Çözmek istiyorsunuz onu. Cumhurbaşkanınız yakında çok güzel şeyler olacak. Bu görüşmeleri bilmiyorduk o sözü söylediğinde. Bu meseleyi çözerek mi Cumhurbaşkanı olmak istersiniz? Yoksa bir cemiyetin güvenlik bürokrasi ve yargıdaki elemanlarıyla farklı düşündüğünüz ve onların, onların size müdahale etmesine Müsaade mi edersiniz? Mümkün değil. Bu etkinliği var. Hiçbir şey dinlemiyor. Dinlemez de zaten. siyaset böyle bir şey getirmiş seni. Dolayısıyla e, Başbakan Erdoğan önünde, e, Kürt meselesi ilişkin ve hükümetin önünde kendi açtığı bu koridoru genişletme mecburiyeti var. Bu mesele anayasa yapmayı da rahatlatıyor. Tamam mı? Hmm. Şimdi siz bir 12 Eylül anayasası ile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 Bütün bu şeyler bütün şeyler gözden kaçılıyor, kaynıyor. Yani mesela kamu e, ihale kurumu basıldı. Evet. Çok önemli bir şey. Bunun sonuçları, e, bilin ayın Tunca Erskan raporu yayınladı. mıydı? Uludere, yani bu hükümetin, e, yani Uludere'deki işler 45 gün sonra geliyor. Evet. Neden Uludere görüntüleri toplumla paylaşılmıyor, kamuoyuyla? ile?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 Yolu temizlemesi lazım gerekir evet, demiştim. Evet, Vesayet komisyonları, yani tüzüklere kadar silmiş bunları temizlemek lazım. Böyle bir grayder görevi, kanal kazıcı ile çalışmak gerekir bu toplumda. Bir de biz bütün bu derin devleti, bütün bu darbeler dünyasını, adına ne dersinizin Türkiye toplumuna yapışmış bu süreçleri herhangi bir yargı reformu yapmadan girdi. Eski araç gereçlerle girdik. Evet. Sadece güçlendirilmiş gemelerden mahkemenin isimlerini değiştirdik. Dolayısıyla e, yani tamamen yani bu aslında bugünkü bu kriz yaşanmadan önce de yapılması gereken süreçti. Ama <gülüyor> kürt meselesinde mesafe alan birine Şimdi ne geliyor, gidiyor? Arttı dağda dağlar eriyor. Şimdi ne olacak? Yine günler her gün Silvan mı yaşayacağız? Her gün dönem mi yaşayacağız? Evet bir takım önemli gelişmelerin ipucu var gibi görünüyor yalnız her şeye rağmen işte bu bugün programda birlikte üstünde durduğumuz birkaç yeni gelişme ve bir de bugün mesela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 demekte işte terörle mücadele ederken ifade özgürlüğünü ...kısıtlama yoluna gitmeyeceksiniz gazeteleri ve dergileri kapatmayacaksınız bu kadar açık ve net diye böyle de bir pozitif diyebileceğim ya gelişme zaten var böyle gelişmedi mi evet aynı adam ulu derede evini ağzını bir özür dilemedi ulu derede evet. dersinden yani ulu dereden özür dilemesi için bu baş önüne geçmez ama torunu mu diyecek. 70 yıl evet. sonra. Bir kere gitmedi başbakan. Geçen gün çok hoş dinleme getiriyordu mazlum derciler. Rojin'e e, sanatçı Rojin'e e, hakaret eden TRT genel müdürünü hakareti üzerinde başbakan ve karısı, ilgili bakan Rojin'den özür diledi. Bu dereliler diyormuş ki yani Rojin kadar mı kadar bile hatırımız yok. Şimdi, evet, şimdi burada yani, hep, yani... hep bir süzafirin ikili yapının olduğunu gördük. şimdi burada yargı ve poliste benim ayağımı bağlayanlar vardı argümanı da ortadan o kalkıyor. Baktı. Evet, bence bu e, bitir e, süreyi geç çok mu geçmiş ayıba olmak durumundayız. Yani, pardon, pardon. yani ama bu çok önemli bir e, dönüm noktası gene geldi. Yani hep böyle kaçırılan fırsatlar diarı gibi görünüyor burası. Tam şartlar oluşmuşken.